Öncelikle Fetullah Gülen denilen kişi Said Nursi Hazretleri'nin talebesi değildir. Bu gerçek olan, reel evet. olan bir şeydir. Onun talebesidir demek tarihi hakikatları inkardır. Çünkü Gülen'in kitaplarını okuyan herkes bilir. Mesela onun Küçük Dünyan diye bir kitabı var. Ben onu çok yıllar önce okumuştum. Orada Sayit Nursi Hazretleri Allah rahmet eylesin Erzurum'a geldiğinde onunla görüşmediğini, onu ziyaret etmediğini ve kendisinin kürt olduğundan dolayı bu işi yapmadığını, daha sonra da pişman olduğunu, ama iş işten geçmiş olduğunu anlatıyor. Yani beduz zamanla kendisinin ediyorsun. hiçbir şekilde görüşmediğini Küçük Dünya adlı eserinde ne yapıyor? Aktarıyor. Gerçi Küçük Dünyam adlı eser de onun değil biliyorsunuz. Talebelerinden o zamanki talebelerinden Latif Erdoğan Bey'in telif ettiği, yazdığı bir eser. Dolayısıyla kendi ağzından aralarında bir ilişki yok. Talebelik yok. Hocalık, üstatlık yok. İlişki yok. İkincisi, abuzat hocamıdır hoca mıdır, değil midir? Bu ayrı bir konu. Tamamıyla ayrı bir konu. Bir insanın ilmi olması, ilmi olması diyelim ki, onun hoca olması, tamam onun her haliyle iyi bir insan olduğuna ne yapmaz, delalet etmez. Niye? elim halkımızın meşhur tabirle şeytanda da var. Öyle değil mi? Yani. Şeytanda da var ama şeytan ne yaptı? Kibre kapıldı. Adem aleyhisselama saygı secdesinde bulunmadı, lanetlendi ve kovuldu. Bir insan da alim olur. Ama ilmiyle amel etmezse, o insanın ilmi Kendisini ancak Allah'tan uzaklaştırır. Allah'tan ne yapar? Uzaklaştırır. Bu insana baktığımızda ilmiyle amel etmediğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Niye rahatlıkla söyleyebiliriz? Bakın şimdi. Peygamber aleyhisselatü vesselama iman nedir? İmanın olmazsa olmaz şartıdır. Yani bir insanın Müslüman sayılabilmesi için ne olması lazım? La ilahe illallah'ı itiraf edecek. Arkasından da Muhammedur Resulullah'ı itiraf edecek. Bu ikisini kabullenecek, bölmeyecek. Bunu bölerseniz, bunu bölerseniz, imanı bölmüş olursunuz. İmanı böldüğünüz vakitte de, o zaman kusura bakmayın, siz ilminizle amel etmemiş olursunuz. Bu kişi de, bu kişi de, ne diyor? La ilahe illallah diyen kişi, cennete gider, Muhammedun Resulullah demesine gerek yoktur. Yok Bu birincisi. Mesela, bunun sözlerini veya bunun yaptıklarını anlatmak bana çok ağır geliyor da, onun için bırakacağım, burada yeterlidir. Dolayısıyla, İslam'ı esasları. Kur'an ve sünneti bölmesi vesaire gibi esaslara baktığımızda buna bir de devletine, milletine verdiği zarara baktığımızda bu beyefendi alim bile olsa ilmiyle amel etmediği için ilmi onu Allah'tan da uzaklaştırmıştır. Ülkesinden de uzaklaştırmıştır. Milletinden de uzaklaştırmıştır. Dolayısıyla söylenecek söz bitmiştir. Eyvallah. Bunun hakkındaki hükmü Allah Celle Velalhu Hazretleri verecektir. Devletimiz verdi, halkımız da verdi. Onun için fazla söze gerek yok. Bizim gönlümüz rahat. Gönlümüz rahat.